الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmi din Bir ibadet dersinin ikinci dersindeyiz. İbadet dersi, geçen gün, geçen sefer bir ders yaptık ibadetle ilgili. O derste de tanımını ve ibadetin çeşitlerini bir günde rükunlarına İbadetin tanımı nedir? İbadetin tanımı dedik ki allah Allahu Teala'nın bütün sevdiği ameller kulun bütün amelleri salih oldukça allah Teala'nın sevdiği amellerdir. Olanın da adı ibadettir. Kısacası. İbadet nedir? Bu salih amellerdir. Niye bu salih ameller var? Çünkü Allah bu salih amelleri yaparım diye bizi yaratmıştır. Başka bir şey hiç yaratmamıştır. O da nedir adı? Tevhidi üluhiyet. Üluhiyet tevhidi için. Bütün peygamberleri göndermiş, kitapları indirmiştir. Savaşlar, ondan dolayı cihad emri olunmuştur. Ne için? Tevhidi üluhiyet. Tevhidi ibadet. İbadetten, i̇badet için Allah subhanahu teala ibadet tek kendisine ibadet ibadet olsun, ins ve cinni yaratmıştır. Peygamberler göndermiştir. Cennet ve cehennemi yaratmıştır. Dünya intihan tarlasıdır. İntihan tarlasının maddesi nedir? İbadettir. Başka bir şey değil. İbadettir. Evet. İbadetin de çeşitleri var dedi. Kalpen ibadet. O da Allah korkusu, Allah sevgisi vs. Dille ibadet, zikir, Kur'an okumak, davet yapmak, emir bil ma'rufun, ni'an kar yapmak vesaire. Ondan sonra neyle ibadet? Azalarla ibadet. İnsanın fiilleriyle ibadet. Elin, ayağın, namaz kılma şekli vesaire. Bunlar hepsi ibadettir. Sonra mali ibadet. Para çıkartıp sadaka veriyorsun, mal veriyorsun. Bunlar nedir? Bunlar da ibadettir. Evet, şimdi bugün yani ibadet dedik allah Teala istediği şekilde ibadet yapsan terazide geçerlidir, kabul olur. İstediği şekilde ibadeti Allah'ın karşısına çıksan o terazide o ibadet kabul olmaz. Buna da dedik ibadetin tanımını alimlerimiz ne demiş ehl Sünnet alimleri? El-ibadatü şer'iyyeti şer'iyyetu tevkifiyyen şer'i ibadetler Toukifidir yani naslan dondurulmuştur noktası koyulmuştur kimse bir şey katamaz yani biz amel diyoruz terazi kıyamet gününde sadece amel tartar her amelde tartmaz salih amelit tartar. salih amel nedir amel nedir bütün insan oğlunun ibadat şeklinde kulluk görevini yapmak ameldir. Ama Allah Teala bütün ibadetleri yer üzerinde yasaklamıştır. Sadece kendisi emrettiği ibadetler nedir? Salihtir. Cerisi nedir? Talihtir. Onun için e, kaide var fıkıh kaide tüm ibadetler diyor yasaktır. İlla şer'in emrettiği ibadetler doğrudur. Şer'in emrettiği ibadetler. Çünkü ibadet çeşidi he, Hazret Adem'den Resulullah'ın cellisine kadar dünyanın ömründe şeytan çok çeşit ibadetler insanoğluna ne yapmıştır? İşlemiştir. O içmiş, birikmiş birikmiş bugüne kadar da geliyor. İslam geldi dedi dur. Bu ibadetler hepsi yasaktır. Hangisini İslam dini veriyor o tamamdır. Demekçe ibadetler dondurulmuştur. İbadet dedik kulun, kulun yaptığı salih amellerdir. Salih dedin, salih emel dedin, Allah'ın istediği gibi olan ibadettir. Ondan dolayı ibadeti Allah'ın istediği göre yapsak terazide ağır basar. Hasenet basar, kurtarış basar. Kurtarış, kurtuluş demektir. Salih olacak. Salih nedir? Allah'ın ve Resul'ün emrettiği gibidir. Bu salih emeldir. Evet bunu da işledik. Bugün ibadet salih de olması için rükünleri de yerine gelmesi lazım. Yani bunu nasıl açığılayacağız? Yani bir ibadet Allah Subhana ve teala demiş namaz kılın bu ibadettir. Namaz kılın diye ben nasıl namaz kılarım? Salih olmak için Resulullah'tan gelen Resulullah diyor sallu kemara aytumuni usalli. Namaz kılın, beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Sallu, namaz kılın. Nasıl kılalım? Beni gördüğünüz gibi. Demek ki Resulullah nasıl kılmışsa böyle kılacağız. Nerede durmuş, nerede kal, ne demiş, ne dememiş, hepsi onun gibi olacaktır, kılacağız. Sallu, kemara aytumuni usalli. Hüccü, kemara aytumuni Ahit. Beni gördüğünüz gibi hac yap. Bu ibadetler böyledir. İyidir. Şimdi gelelim neye? Ne meselesine? Bu ibadet, ben namazı Allah'ın istediği gibi kılıyorum. Allah'ın emrettiği gibi kılıyorum. Zamanını, mekanını, hiçbir şeyini değiştirmiyorum. Teraziye gelsem kabul olur mu? Hayır. Yine kabul olur. Yine kabul olmaz. Neden? Rükünleri yerine gelmesi lazım. Bina, paket, ibadet paketi tarazide kabul olunsun diye şimdi bir kargo götürüyorsun kargo şirketine diyorsun bunu benim için bir yere götür. Kargo şirketi diyor hayır bunu böyle götürmem. Bunu filan numaralı pakete koyacaksın. Bantlayacaksın. Ondan sonra özel poşeti var, adres yazılacak, ondan sonra ben bu paket senden kabul edeceğim. Terazi de öyledir kıyamet gününde. İbadet getirirsin, olmaz. Önce diğer ibadet salih olacak. Salih oldu ibadet mükemmel olacak. Nasıl mükemmel olur? Rükünleri yerine geliyor. İbadetin rükünleri nedir? Şimdi İslam'ın rükünleri nedir? Beştir. Beşi olmasa İslam olmaz. İmanın rükünleri nedir? Altıdır. O altısı olmasa iman olmaz. İbadetin rükünleri nedir? Üçtür. Bu üç olmasa ibadet olmaz. Onun için sen namazı Resulullah'ın istediği gibi kılsan ama bu üç meseleyle rükünleriyle gelmese o paket tamam olmaz. Kaldır diyorlar. Bunu gönderemeyiz biz. Terazine melekler diyorlar. Bunu tartamayız. Nedir o üçü? Muhabbet. Sevgi. Kavf, korku. Reca, umid. Bu üçüyle ibadet edeceksin. Bu üçüyle ibadet ettin, ibadet paketin tamamdır. Terazide Allah'ın izniyle Öhüd, Dağı Kader'i ağır basar. Öhüd Dağı Kader'i ağır basar, kurtarırsın. Onun için Ademze'ye ibadetlerimiz bizim ne olacaktır? Mükemmel olacaktır. Mükemmel nasıl olacaktır? Hem erkanını, şurutunu, şartlerini yerine getirecektir. Şertleri nedir? Çi şerti var dedik ibadet. Bir nedir? Allah'ın emrettiği gibi olacak. İki, ihlas olacak. Allah için yapacaksın o ibadet. İhlassın, başkası için yapsan zaten o ibadet kabul olmaz. Şirk koşuldu. Şirkin de en hafifi nedir? Riya. Bir deneyi gördün, daha güzel namaz kılarsın. Gösterişçisin. 2. Mütabaah. Resulullah'ı uymak, yani Allah'ın emrettiği gibi ibadet yapmaktır. Bu iki yerine getirdin. İbadetinin de rükünlerini yerine getirdin. Senin ibadetin tamam olur. Şimdi muhabbet. Muhabbet nedir? sevgi muhabbet sevgi Allah sevgisi ibadet dedik ki bu üç rükünle olacaktır Allahu Teala'ya Allahu Teala'yı seveceksin ondan sonra ee, Allahu Teala'yı seveceksin ondan sonra Allahu Teala'dan korkacaksın Sonra Allahu Teala gafur, rahimdir. Umidini kesmeyeceksin. Bu üçünden ibadet oluşur. Muhabbet nedir? Allah'ı seviyorsun. O ibadeti Allah'a severek yapıyorsun. Korku nedir? Ben bu ibadeti yapmasam Allah'ın emrini yerine getirmesem Allah'ın cehennemi var yaratmış benim gibileri için. Amel yapmadıkları için içeri atacak. İster ebedi ister geçici muhakkak o a, emre uymayan o azabı tadacaktır. Ümit nedir? Kor, e, raca. Ümit de evet ben kulum, ibadet ediyorum gece gündüz ama kulum hata yapabilirim. Allah Teala ümidim büyüktür. Allah Teala beni affedebilir. Allah gafurur rahimdir. Bu üçü bir araya geldi. Ne oluruz? Kurtarırız. Ondan dolayı Şeytan bu sırat müstakim yoludur. Ama şeytan bırakmaz. Bir kısmını sağa çeker, bir kısmını sola çeker. Orta yerde kim kalır? Ehli sünnet. Ehli sünnet rayına oturup cidden kendini cennetin kapısında bulur. O da sırat müstakim. Ama dalalet yollarına çekersen. Tam dalalet yollarına çekmez. Demez sana şeytan gel gidelim, kumsaldan yürüyelim. Hayır. Gel bir kestirme yol var diğer, diğer sene. İndirir. Ayağın kaydı sırat mustakimden yandın. Ve men yuşakikir rasule, Şak. Biraz ayrıldın. Bir az, bir mil, mil, milimetre sırattan ayrıldın. Yavaş yavaş aran kopar. Resulullah'tan sallallahu aleyhi İfrat, tefrit. Onun için İslam'da fırkalar çıkmış. Nereden çıkmış? Buradan çıkmıştır işte. Evet, Ehli Sünnet ortaya olur. Ortay olan Resulullah'ın yoludur, dört imamın yoludur. Onun için dört imam yolu sırat-ı müstakim yoludur. Biz onların peşinde gidiyoruz. Dört imam başımızın tacıdır. Onların peşinde gidiyoruz. Onların onlar nereden kimin peşinde gidiyorlar? Sahaben. Ciddiğ nereye vararız? İnşallah hepimiz cennete gireriz. Resulullah'a konuş oluruz. İnşallah. Ondan dolayı sahabeler, tabi'inler selef imamlarının bir makulası var. Ne diyorlar? Diyorlar kim? Allahu u Teala'ya sadece sevgiyle ibadet etse o zındıktır. Ne diyor? Diyorlar ya Rabbi ben seni sevdiğim için seni ibadet ediyorum. Ne cennetini istiyorum ne ataşından korkuyorum. Beni korkutamazsın ateşinden. Sen kimsin? Sana umudum umidim de yoktur senden. Beni affetme onu da istemiyorum. Sadece ben seni seviyorum. Bu nedir? Zındıklıktır. İşte meşhur bir şiir var Arapçada böyüc bir abide Rabi'el adaviyye tasavvufa mensup olan bir kadın ki o kadın beridir bu sözden diyorlar ki ya Rabbi Şiirde diyor ki, ya Rabbi ben seni ataşından korktuğum için değil, affından cennetin içinde değil, ben seni sevdiğim için, aşkından sene ibadet ediyorum. Bu nedir? Zındıklıktır. Neden zındıklıktır? Çünkü bu insanla Allah'ı eşit tutmaktır. O yaratandır insanı. Kim diye ben seni sevdiğim için bunu bir deli adam, aşık olmuş bir kadına, he, ne diyen? Senin için kendimi yakarım. Bir de biz her zaman üzerine basa basa diyoruz, aşık kelimesi Rabbil aleminde kullanılmaz. Aşık kelimesi erçekten erkeğin arasında kullanılmaz. Aşık kelimesi sadece cinsel meselede kullanılır. Yani bir erçek bir kadına sevdi diyebilir ben sana aşıkım. Ha kim de kullanır? Sapıklar var. Lovat kullananlar. Ne der? Erçek erçeğe de aşık olabilir. Hatta insan hayvana da aşık olabilir. Neden? Onunla cinsel ilişkiye giriyor. Bu bir hastalıktır şazlıktır. He? Zındıklıktır bu. Böyle şeyin İslam toplumunda kökünü kesmiş. Hiç bunları sorguya çekilmeden kelleler alınır. İster lavat insan insanla yapsın, ister insan hayvanla yapsın. Bu bir hastalıktır, kansardır. İslam toplumumunu çöçünden alır atar. Onun için buralarda aşk kullanabilir Ama Allahu Teala'dan aşık kelimesi kullanılmaz. Ama Türkçe'de bu oturmuş tasavvuf aleminde işte ben Allah'a aşıkım, Resulullah'a aşkım, aşkından yandım ya Rabbim, medet ya Resulallah, aşkım ya... Bu aşık kelimesi kullanılmaz. Arapcedir aşık Arapça bir kelimedir. Asıl teriminde alimler diyorlar ki kullanılmaz. Ben bundan önce de bunu söylemiştim ve söz vermişim inşallah bu aşık meselesiyle ilgili Aşkın ne kadar tehlikeli olduğu ile yani bir ders yapacağız inşallah ileride. Ama orijinal terim nedir? Sevci. Sevci nedir? Her şeyin zirvetidir. Sevciyi annen için kullanabilirsin, baban için kullanabilirsin, evletin için kullanabilirsin, Rabbil Alemin için kullanabilirsin, peygamber için kullanabilirsin, sahabe-i kiram için kullanabilirsin. Her şey için sevci orijinal, kaliteli, kapsamlı bir kelimedir. Onun için sadece ben Allah'ı sevdiğim için sanki bir kadını sevmiş kendisini fida veriyor o kadına. Var böyle deliler. Arapcaya ne diyorlar buna? Yani kendini yakan aşık. Mecnun-i Leyla diyorlar. Mecnun adı üzerinde bak Leyla'nın delisi. O adam deli olmuş. Şeytana uymuş deli olmuş. Yoksa nedir ya? Bir parça etsin bu kadar insan koşar mı? Anlatabildim mi? Ama nedir bu? Deliliktir. Şeytana uymuş. Başka bir şey değil. Şeytana uymuş. Yoksa nedir ya? Kadın kadındır, erçek gerçektir. Evet. Uyum sağlarsın. Allah bir var koyulur kalpte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hanımlarını severdir. Hanımların da içinde Hazreti Ayşe'yi severdir. Ama bunu ne kadar seviyorsa... Allah'a denk tutabilir misin? Tutamazsın. İşte sen bu sevciyi de bu delilik kadın sevgi deliliği de allah Teala'dan kıyas edemez. Aynen tevessül gibidir. Tevessülde sen gelip Allahu u Teala'da e, bir deneye gelirsin e, amcasının çocuğunu, akrabasını sözü geçen bir tane getirirsin işini yürütmek için törpül yapıyorsun o adamı. Ama sen aynensin Allah Teala ötrtamasın. Ben Allah Teala bir veliyle gelim ya Rabbi. Bu veli hatrı için beni affet. Ya yani bu veli senin sevgili kulundur. Affet onun hatrı için beni affet. Sen ne kıyas yapıyorsun? En batıl kıyas yer üzerinde budur işte. Allah Teala ile kulu eşit tutmaktır. İşte bunlar da neden zındık demiş alimler? Sadece Allah'ı sevdiğim için ben ibadeti Bunları da zındıkladılar. Bunların içinde kim bunu söylemişse zındıktır. Ne fırkadan olursa olsun. Evet. İkinci. Bir de ne dese ki ben allah Teala'ya ibadet ediyorum. Çünkü sadece ümidim büyüktür Allah'tan. Onun için ben ona ibadet ediyorum. Alimler diyorlar bu mürciyedir. Mürciye nedir? Sapık bir fırkadır. Amel imandan değil diyor. Kim dedi amel imandan değil mürciğedir, sapıktır. Amel imandan sahabaya göre, dört imana göre bir cüzdür. Onun için ne yapıyor mürciğe? Ya ibadet etmesem, la ilahe illallah desem kurtarırız. Onun için amel etmiyorlar, yan gelip yatıyorlar, Nasılsa Allah gafur rahimdir. Allah affeder. Yahudiler gibi mürci'e çökeni yahudidir zaten. Yahudiler ne dediler? "Lend temessan-naru illa ayyamen ma'dudat." Bizi Allah ateşe da bir kaç ay. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Bir kaç gün ateşe eği. Ondan sonra çıkar cehennemde cirit atarız. Allah Teala diye ne dedi? Var mı bir bela deliniz mesleğiniz? Nereden aldınız bu grantiyi? İşte mürciğe de yani gelip yatıyor. Nasıl olsa Allah bizi affeder, gafur rahimdir. Bu mürciğedir. Sonra üçüncü Ehl-i Sünnet diyor ki kim Allah'tan korktuğu için ibadet ediyor? Ha? Ve men abadehu bil khawfi vahde sadece Allah'tan korktuğu için ibadet ediyor. Fe hururiyun. Bu da hururidir. Hururi nedir? Harici. Haricidir. Hariciler ne diyorlar? Kim? Yani biz Allah'tan, Allah'tan korktuğumuz için Allah'ın azabı çetindir. İbadet etmesek yakar bizi. Korkuyoruz ondan ibadet ediyoruz. Bu sadece kral ve bu da benzetme değil mi? Kral emrinden kraldan korkuyoruz. Ha? Kralın kılıncı acıtır, sopası acıtır. Ondan korktuğumuz için mecburuz yapıyoruz. Bu ne oldu haricilik oldu. Onun üç haricidir çünkü zina yaptı, içki içti, böyücülüklerde ebedi ateştedir. Bu kaç oldu? 3. Üç. Üçü de şeytana uymuş tabii. 4.'si diyor ki men abeduhu bil havf bil hubb ve'l havf ve'r reca fehu ve'muminun muhidd. Diyor ki kim Allahu Teala'ya sevgiyle korkuyla, umitle ibadet etti. O muvahhittir, mümindir. İşte bizim de dersimiz bunun üzerinedir şimdi. Bunun adı nedir? Erkanül ibade İbadetin rükunları. Bu üçü nedir? Anlayalım. Ha kolaydır. Biz duyuruz ibadetin rükunları bir ders yapalım bitsin. İbadetin rükun nedir? Sevci, korku. Bu ne? Ama bir bakalım. Gelin bir masayı yatıralım. Bak koş ko zaman fırkalara, alimlere işlemiş şeytan. Takvaya, ehli takvaya işlemiş şeytan işler. Affetmez kimseyi. Kimse güvenmesin. Şeytanın önünde ben güçlüyüm demez. Şeytanın önünde o insan güclüdür. Allah Teala'dır şeytanın adımları var. Onları bilin, dikkat edin onları. Kim şeytanın adımlarını, planlarını elinde şeyi var ise planlarının hepsi elindeyse biliyorsa o adam sadece meydan okur şeytanı yumruğunu uğrar. Şeytanın da birikimi çoktur arkadaşlar. Cennetten çıkanı cennette bile birikim var. Bak babamızı şey yaptı. Ağaçtan yedirdi. Unutturdu ona Allah'ın emrini. Ta bugüne kadar birikim var. İstediği şekilde bize işler. Onun için Allah subhanehu ve teala enbiya surasında ne diyor? Muminler hakkında bu üçünü beraber ibadet edenler hakkında innehum kanu yusari'une fil khayrati Muminler cennete giren müminler niye cennete hak ettiler? Ayette diyor innehum kanu yusari'une fil khayrati yusari'une yarış yapıyorlar. Ne de? Khair amellerde. Khair ameller, salih ameller. Salih amel nedir? Ki şartına uymuş. Allah için Allah'ın istediği gibi rükunleri de yerindedir. Buna da khair değiliz. Khair seni cennete götürür. Şer var bir de. Bu khairdir. Dür khair amelde yarış yapardılar. Yarışta khairde yarış yapmak çok güzel bir şeydir. Sonra demek ki burada Yapıyorlar. Allah rızası için seviyorlar allah Teala'yı. Sevdikleri için. insan ne de yarış yapar? sevdiği işi yarış yapar. Sonra ne diyor? وَيَدْعُونَنَا <gülüyor> رَغَبًا <gülüyor> Bize de dua ediyorlar. Yervarıyorlar. Raghaben. Rahbet nedir? Korku. Yok. umut Ümit. umitler yervarılır. Ya Rabbi biz koşuyoruz. Sana salih amel işliyoruz mükemmel olmasa eksikliğimiz var ise erhamer rahimin affedicisin he şora ne diyor varahaben Korkuyorlar. neden Ataşımızdan, azabımızdan yapmasalar yerine gel ataşa giderler ve kanu lena haşuin ha nedir ha haşuin nedir huşu yani emri birebir uygulayan, severek uygulayan. Gördük mü? Salih amel işlerdiler. Bize umidleri var. Korkuyorlar. Huşula, yani sevciyle. Kim haşik olabilir? Ha? İşte o aşık, delhun. dedi ya aşık. Ne diyorlar Türkçe de Deli aşık. Mecnun. Neyse. Ne diyor ona? Aşık vel han öyle aşıktır ki kadın bile başına vursa vur diyor. Sen vursan başkasından eğitim. Senin tokatın şey gibidir. Senin vurduğu yerde vayyub tazki aşıklardan demiş galiba. Ama insan aşık olabilir. Aşık güzel bir şeydir ama adabında yolunda halalında olabilir. Bir tane hanımını öyle sever gözünü ondan başka kimse görmez. Bu en güzel şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'yi öyle seviyordu ki bir gün görmeyince onu e, özlüyordu. Anlatabildim? Adabinde. Evet. İyidir. Bu bu üç sıfat bulundu. Salih kulsun, mu'minsin, muvahhidsin. Sonra bir ayette İsra suresinde Allah Subhanahu Teala ne buyuruyor? Ve yercuna rahmetuh salih müminler için ve yercuna rahmetuhu ve Müminler Allah'ı rahmetini rica ederler, umit ederler ve umallar ve Azabından da korkarlar. Araf 56'da ne diyor? Ve yed'unuhu havfen ve tama. Teala'ya müminler salihler korku ve ümitle ibadet ederler. İşte bu müminin sıfatıdır, muahid'in sıfatıdır. Severek, korkarak umid eder. Bu üçünü biz bugün açıklayacağız inşallah. Şimdi muhabbet, sevgi. Sevginin anlamı nedir? Sevgini tam masaya yatıracağız. Hatta sevgini bilelim. Sevginin tanımını yapacağız sevcini bozan şeyleri işleyeceğiz bir de sevciyi zedeleyen şeyler bir de bozan şeyler nedir bunlar evet birinci sevcinin anlamı nedir sevci Çin'in nefretin tersi bir şeydir zıddıdır Çin nefret nedir İstemiyorsun onu görerken nefret ediyorsun zor durmalı sevci nedir her şeyi istiyorsun. sevdiğin şey yanında olsun, mülkün olsun, malın olsun. Hoşnut olursun. Atabildin mi? Seviyorsun bunu. Bu da yeri neresidir sevcinin? Kalp. Sevcinin yeri kalptir. Elden ben seni sevemem. Gözden sevemem. Kalpten severim. Ama kalp sana, kalp yedik nedir? Bedenin kralıdır. Kumanda merkezi buradadır. Kalp sana ne yapar? Emir verir. Sevdığını diğer elle tokun ona hoş, hoşnut olursun. Sevdığına bak. Hoşnut olursun. Kalp ne yapıyor oradan? Hoşnutluk alıyor. şeydir e, a, hoşnut oluyor. Ama asıl mekanı nerededir? Kalptir. Onun için sevgi, insan is, sevdiği şeyi istemez ondan uzak kalsın. Asıl da sevgi budur. Sen eşini seviyorsan her zaman dersin eşim yanımda olsun. Sefere gittin canın sıkılır. Niye canın sıkılıyor? Özlüyorsun. Çünkü seviyorsun. Bak Muhammed bizi çok seviyor. Kur'an kursuna gitti bile ayrılamıyor bizden. He diyor babamın yanında olayım. Çocuğun kalıyor özlüyor. Demek ki seviyor. Değil mi? İşte sevgi budur. Sen sefer ediyorsun üç gün deli gibi. Çoluk çocukunu özlemişsin. Sevgidir. E biz kimi seveceğiz? En büyük sev sevgilimiz kimdi? Rabbimizdir. Allahu Teala. Çünkü o bizi ebedi saadete. Onun için biz seviyorsak Allah-u Teala'yı devamlı Allah-u Teala olacağız. Bu dünyada ahirette de. Allah-u Teala'yı bu dünyada onunla olacaksın. Ahirette ebedi O'nun yanında olursun. Cennet, cennettedir Rabbil Alemin. Her cuma günü tecelli eder. Bütün müminler O'nu görer. Cuma günleri yevmiz zine, zinet günü derler ona. Nasıl cuma namazına gidiyoruz? Orada Rabbil Alemin'i görmeye gideriz. İbadet yoktur, namaz yoktur orada. Yevmiz zine, zinet günüdür. Rabbil Alemin erşinden ener firdosu aleye, her çeşitli onu oturduğu yerden Rabbil Alemin'i görer. Nasıl görer? Dolun ayı Resulullah diyor, nasıl görüyorsunuz? Öyle görer. Evet. Bu sevginin tanımıdır. Orayı at evet, sevginin hakikati nedir? Sevginin hakikati nasıl tecelli eder? Alimler diyorlar, sevginin hakikati nedir? Sevginin hakikati sevdiğin insana sadık olacaksın sevdiği şeye hiyanet etmeyeceksin. Sadık olacaksın. Onun sevdiğini seveceksin, onun buğz ettiğini buğz edeceksin. Asıl sevgi midir? Baba diğer, baba diğer ben oğlumu seviyorum. Ama o oğluna ne önem veriyor, ne okutuyor, he? Ne gösteriyor? Buna biçim sevgidir. Sevgi değil. Sev Seven baba oğlu ne yapar? Ha? Onu okutur. E, eylığını düşünür. Bu nedir? Sevgidir. Kalsın kardeşim kalsın. kalsın. Anlaşıldı. Beceremedin soruyu. Şimdi... Bu sevcinin hakikatidir. Sevci hakikat bulması için sevenden ayrılmayacaksın ve onun sevdığını seveceksin, onun buğz ettiğini burs edeceksin. Allah beni Allah'ı seviyorsan, Allah'ın bütün sevdiklerini seveceksin. Allah'ın sevmediklerini yapmayacaksın. Allah'ın sevdiği yerde bulunacaksın, Allah'ın sevmediği yerde bulunmayacaksın. O zaman muhabbet, sevci hakikat olur. Bu sevginin neyidir? Hakikatidir. Şimdi biz anlamını bildik, hakikatini bildik. Bir de neyini biliriz sevgini? Sevginin derecelerini biliriz. Sevgi basamak basamaktır, derece derecedir. Azı var, zırvesi var. Eğer bir tane bir insanı seviyorsa o sevgiyi ona neyle gösterir? Devrenişiyle. Ben İbrahim kardeşi seviyorum. Geldiğinde güler yüzlü karşılıyorum. Ayağına kalkıyorum. Tokalaşıyorum. Buyurun diyorum. Yerimi veriyorum. Bu nedir? Davranıştan seveceksin. Bu sevgidir. Derecesi var. Adamlar giriyor içeriye ben sadece yüzüne gülüyorum. Adamlar ayağına kalkıyorum. Adamlar sarılıyorum ona. Değil mi? Sarıldıkça sevgi fazla oluyor. Yani bunun derecesi var. En yüksek derecesi nedir? Sevdiğine ibadet edeceksin. İbadet nedir dedik? İbadetin tanımı nedir dedik? Zillet, ha? Zilletle duracaksın önünde. Kulluk yapacaksın. Ya e asıl sevici kim olur? Leyla'ya mı olur? He? Mevla'ya olur. Leyla'ya değil. Leyla bizim gibi kuldur. Hadi git ona tap Leyla'ya, işte Mecnun olursun, şeytana uyarsın, çöllerde. Biz Mecnun deyip geçmeyelim. Mecnun dediğin adam, kavminin efendisidir, en şair, efendi, saygın bir adamıydır. Ama şeytan oldu ne oldu? Çöllere düştü, deli oldu. Nedir? Yer değişti. Sevdigine tapacak Allah'a kaktır Allah sevgisini verdi kula. Şeytan yer değiştirdi ona. Değiştirmeyecek misin? de bir tane daha var. Bizim başbakan da kullanıyor bunu. Ne diyor? Farhat. Farhat tenşirin. Aslında buradan da başbakan'a sesleniyoruz bunu fazla kullanmasın çocuğunu çocuğunu yanlıştır. Farhat aşkından yandı diyorlar. Ya yanarsa cehenneme gitti. Bu dünya da o bir dünya dayanacak. Ne aşkıymış bu ya? Kulun aşkı insanı yakar mı? Anlatabildim mi? Aşk diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bir gün bunu dedim. Aşk diye bir şey yoktur. Bir yaşlı hoca Facebook'ta bana yazdı dedi. Bilmediğin şeyle konuşma. Ben de hakikaten dedim olabilir bu hocadır. He? Adam 70 yaşındadır. Baktım doğumuna Facebook'ta girdim, baktım tanımıyorum adamı ama doğumunda baktım 70 yaşında hocadır. Adı da hoca filan hoca. İsmi unuttum bilmem neydir vallaysa. Girdim baktım dedim belki ben bilmiyorum aşkı. Biz hocalarımızdan 35 sene, 40 senedir aşk almışız, biliyoruz ne olduğunu. Bir de dedim olabilir, yanlış bir çeki dedim. Döndüm aşk meselesine. Vaktim benim anladığım doğrudur elhamdülillah. Sünnet üzerine seleflerimiz var, alimlerimiz var. Bir de dedim dur bakayım aşkın kökeni nedir? İndim baktım aşkın kökeni ne? İslam değil. Döndüm veylesuflara, eskilere İslam'dan önce baktım herkes aşkı kınıyor. Aflatun, Arus, Arustur, Sukrat bunlar hepsi aşkı kınıyorlar. Demek dedim elhamdülillah biz doğru yoldayız. Bu arkadaş musulmandır bu hoca ama Müslümanların sapıklarındandır. Bu fikirde yani sapıtmış. Ne demiş? Ben cennetin için değil cehennemden de korkmuyorum ya Rabbi. Sadece seni sevdiğim için aşıkım sana. İşte bu aşık ne kadar kötüdür bildik. Demek ki tapmak, ibadet etmek nedir? Aşkın zirvetidir. E, pardon, Estağfurullah sevginin zirvetidir onun için bir insanı sevdin zirvetini ona veremez. zirvet sadece Rabbil Alemine verilir o da nedir ibadet edeceksin en yüksek derecesi budur ibadet edeceksin sevdiğine bütün içten dıştan bağlı kalacaksın çünkü ibadet dedik ibadetin tanımı gerçek tanımı nedir gerçek bir sevgi gerçek bir zillet e, boyun eğmeğin zilletin de neyi? zirvesidir. İbadet budur. Bak rükû sucuydu yapıyorsun allah Teala için. Bir kul bir varlık kime sucda yapar? Sadece onu yaratana yapar. Leyla seni yaratmışsa git halal olsun. İkiniz de cehennemin odunusunuz. Değil mi? Bir puta tapıyorsan, çiniz de cehennemi boyarsınız. Bir betona tapıyorsan, betonla beraber gidersin. Ağza tapıyorsan, ineğe tapıyorsan, çiniz de beraber Demek için nedir mesela? Mesela Mesele sevgi sevgide ibadettir. Evet. İyidir. Bu sevgi tevhidin nasıl olur. Sevginin tevhidi derecesini bildik. Sevgi nasıl tevhide? Sevgiyle tevhid yapabiliriz. O da alimler diyorlar ki sevgi dedik hakiki sevgi Allah sevgisidir. Ben eşimi seviyorsam Allah için severim. Allah emrettiği için. Ben çocuğumu seviyorsam Allah yolunda severim. Ben malımı seviyorsam Allah yolunda severim. Ben arkadaşımı seviyorsam Allah yolunda severim. Ben bu dünyayı sevirsem Allah yolunda severim. Demek ki sevgi nedir? Hakikatli dedik Allah sevgisi. Ey tevhidi nasıl olur? Tevhidi de Allah'ı zilletle huşula sadece Allah'ı severiz, buna ortak koşmarız. Hakiki Allah'ı sevdin. Allah'a yöneldin. Sen sev, sevginin neyi yaptın? Zirvetindesin. En üst kademesindesin. Evet. Bu da sevci. Ortak koşmayacağız. Biz Allah'ı sevdik. Leyla'ya Leyla vermeriz o sevgiyi. Bir ne verse ona ne olur? Ş şirk ederiz. Ortak koşarız. Tevhidi bozuldu sevgin. Ama biz sevciyi halalımıza, eşimize yani de eşlerimize arkadaşlar Dört taneye de dağıtabiliriz o sevgiyi. Dağıttığımızda ne olur? Allah rızası için seviyoruz onu. Çünkü Resulullah diyor evlenin, çok alın bu benim sünnetimdir. Ama bu sevgiyi ne kadar seviyorsam hanımımı, ne kadar ondan ayrılamıyorsam, ha? Gözüm ondan ayıramıyorsam şeyt bir şartla şeytan bunu Rabbil Alemin sevgisinin önüne çıkartmaması lazım. Rabbil Alemin sevgisi şemsiyesi altında Olacak. Şemsiye altından çıktığında şeytana uymuşsun, gitmiştir, şirk koşmuşsun sevginde. O sevgi sana ne olur? Şirke düşersin. Ondan dolayı Allah sevgisi arkadaşlar çok önemlidir. Üç rukunun, ibadetin üç rukunun en önemli ruknudur sevgi. En asas ruknudur sevgi. Nasıl iman üç cüzden mütekavvindir, müteşekkildir oluşur. İtikad, kavl, amel. İtikad nasıl asastır? Kavl dan amel asasa bağlıdır. O ifşa olsa hepsi ifsad olur. Sevci de onların asasıdır. Sevci oldu asastır. Demek ki sevci dinin asasıdır, temelidir. İbadatın temelidir, özüdür, lübbüdür. Hakiki sevci de, de kim hak etmiş? Rabbil alemin. Yerdeki sevgiciler nedir? Onun sevgisi altında olacaktır. Mehabbetullah budur işte. Mehabbetullah nedir? Aslında kalplerin hayatıdır. Müminin kalbi neyle canlılık bulur? He? Şimdi bir saat neyle çalışır? Pil var içinde. Pilini çıkart. O saat ne kadar kaliteli olsa o çalışmaz. O pil, saatin neydir? Dinamitidir. Çalıştığım cücüdür. Muminin de kalbinin cücü nedir? Allah sevgisi. Allah sevgisi beni sevk eder ibadete, sevk eder Allah'ın emirlerine uymaya, yasaklarının önünde durmaya. Allah sevgisi, müminin neydir? Kalbinin nürüdür. Gözünün ışığıdır. Sabretmekte Allah sevgisi sabrı meşakkatı lezzete çevirir. Bak Ramazan ayı yarın belki yarın Ramazandır. Yarın oruc oluruz bu sıcakta susuz oluruz. Bu susuzluktan biz hoşnut oluyoruz. Zavuk alıyoruz. Huzur buluyoruz. Halbuki şimdi susuz olsa hemen içeriz. Beklemeliz. Neden? Haciyet kalma. Aman böbreklerin taş yapar düşer bilmem Ne? Ama Ramazan'da ne böbrek ne möbrek hiç birisi aklımızda kalmıyor. Neden? Allah rızası için. İşte o çevci bizim neyimizdir? Gücümüzdir. Gariplerin, garip mümin hakiki müminin umidi nedir? Sen bir Türkiye'de yaşıyorsun. Sakalın koyduğun insanlar sana ters bakıyor. İşte kardeşimiz sakal koymuş. Biraz da sakaladı sakal. Babası karşı çıkıyor. Bu gariptir demek. Kendi ailesinde gariptir. İslamiyet müminler garip geldiler, garip giderler. Gariplere müjde olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eydi bunun, bu garibin tesellesi nedir? Allah sevgisi. Bak gariplerin tesellesi Allah sevgisidir. Hakiki müminin dostu Allah sevgisi. Hakiki mümin Allah'a yolculuk yaparken yoldaki zadı e, şeyi e, yolcunun yolda giderken e, elindeki yemek içmeği azı, azı, azı. Hayır, ha? azı, azı. azı nedir? Allah sevgisidir. Yani bir arabaydan çıkıyorsun bir şehirden bir şeye benzinli olmasa araban ne yarar? E, biz Allah'a yolculuk yapıyoruz. Hepimiz yolcuyuz. Ama neyle yolcuyuz? Zadımız nedir? Azığımız nedir? He? Allah sevgisidir. Benzin değil. Gıda da değil. Allah sevgisi olmaz. Ya adam var, dünyanın elli küs yemeği yiyir. ama hiçbir yere götürmüyor onu. Dünyada dolaşıyor, dünyada da kalıyor. Biz yolculuk yapıyoruz Allahu Teala'ya. Onun için hakiki sevgi nedir? Muminin her şeyidir. Hakiki sevgi Öluhiyet tevhidin özüdür. Hakiki sevci, Allah sevgisi, bütün peygamberleri Allah bunun için gönderilmiştir. Çünkü hakiki sevci kulluğu cere Kulluk Kulluk içinde dedik Allah subhanehu ve teala neyi yaratmıştır? İnsanları yaratmıştır. Onun için hakiki sevci nedir? İbadetin da en yüksek makamıdır var mısınız hakiki sevciye Allahu u Teala'ya inşallah ama inşallah'tan olmuyor Halemler demişler İbn Teymiye Rahmetullahi Aleyh Cihad Tatar'ında giderken ha? dedi Ramazandır dedi orucunuzu bozun ya imam dediler nasıl orucumuzu bozarız Ramazandır o imam ya müştehid mutlak Atına minmiş cihat yedi. Çıktı ordunun önünde kilincini çekti. O bir de bir parça ekmek çıkarttı. Dedi bakın ben sizin önünüzde orucu yiyorum. Çünkü dedi bir de orucudan daha evle kendimizi savunmaktır. Orucu sonra kaza ederiz. Resulullah tamını yapmıştır. Anlatabildim mi? Ekmeci yedi öllerinde, müminler baktılar buyuruyor. Aa güclendiler. Bilfil güclendiler. Orucunuzu bozun dedi. İnşallah dedi. Biz Tatar'a galip geliriz. Oradaki bazı hocalar tersi bin Teymiye hemen bir noktaya yakaladılar cumbızla. Dediler Sele, yok dedi zefer ederiz. Dediler Sele inşallah. He? İbn Teymiye dedi inşallah tehlikan la ta'liqan. Tehlikan inşallah inşallah'ı diyeriz biz. Muhakkak inşallah. Yok inşallah Allah'a bıraktık işimizi. Hayır inşallah biz sebep aldıktan sonra Allah demiş ki ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin benim üzerime sözdür. Haktir müminlere zafer kıldırım. Biz o sözden yola çıkıyoruz. Biz bu sevgiyle Allah Teala'ya gideceğiz işte. Ne kadar önemlidir hakiki sevgi. Evet. Allah sevgisi nedir? Allah'a ciden bir yoldur. Eydir bu yolu nasıl elde ederiz? elde ederiz. Dedik Allah sevgisi, hakiki muhabbet ha? Allah'a giden bir yoldur. Bu yolu nasıl elde ederiz arkadaşlar? Bu yolu elde etmek için mutlak Resulullah'a uyacağız. İşte burada her şey bitiyor. Ne bitiyor? Hakiki muminle, sünnetçiden, ehli sünnetten ehli bid'at ortaya çıkıyor. Resulullah'a birebir uyacağız. Küçükte büyükte uyacağız. Resulullah demişse bunu yapın bir kere yapacağız bir kere. On kere on kere. Biri çiğe çıkartmarız onu on bire çıkartmarız. Dokuza da düşürmeriz. Resulullah'ın bütün dediğine teslim olacağız. Mutlak severek yapacağız. Bunu yaptık Allah'a ne yaparız? Allah a yolculuğumuzda gideriz. Ey de demek ki hakiki sevgiyi elde etmek için ha ne yapmamız lazım? Yani şimdi paranı elde etmek için çalışmamız lazım. Aynı iş değil. Her çeşit uzmanlık alanında çalış. Ben marangozum gelirim marangozlara derim en iyi marangozluk nedir? Ne? Hangi malzeme e, piyasada yapıyor bana bir araştırma yaparım ona göre o ürünü üretirim. Ben Allahu Teala'ya sevgisini elde etmek istiyorsam, bir de ben Allahu Teala'yı sevdim hakiki yakaladım Allahu Teala beni sever hakiki. Ne oluruz? Bile teşbih. Ha? Aynı o mungnatiz gibi oluruz. Artıyla şey gibi. Allah-u Teala beni çeker, ben Allah-u Teala'yı koşarım. Onun üç allah Teala hadisi i kutusu ne diyor? Ey kulum, sen bana bir karış gel, ben sana bir arşın gelirim. Sen bana bir arşın yaklaş, ben sana bir metre yaklaşırım. Sen bana yürüyerek gel, ben sana koşarak gelirim. Mıknatis gibi. Bu sevgi ne derler? Çok basit bir şey arkadaşlar. Bu sevci iddia ile değil. Bu sevgi emeldendir çünkü iman nedir? Ehl-i sünnette ameldir. Amel imandan bir cüzdür. O zaman amel nedir? İmandır. Eğitim. Hangi amel? Salih amel. Hangi salih amel? Resulullah'ın getirdiği amel. Birebir. Türkçesi neydir? Motamut. Motamut. Uyacaksın. Bunu bir ara beceremedik. Eğitim. O da nasıl olur? Eşitim. allah Teala Ali Ümran 34 ayette bunu açıklıyor. Ne diyor? Allah subhanehu teala şöyle buyuruyor. Kul, de ey Muhammed, ey elçim. İn kuntum Allaha, De ey Muhammed. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, iddia ediyorsanız. He? Fettebiûni. Bene uyun. Bene uyun. Kimdir ben? Muhammed. Diyen kim? Muhammed. diye ey Muhammed. Siz Allah sevgisini istiyorsanız, iddia ediyorsanız bana uyun. Demek ki Muhammed'e uysak ne olur? İş bitmiştir. Uyacağız. Uyumak ne demektir arkadaşlar? Ha? Uyumak ne demektir? Birebir. uymak budur. mesela diyoruz ki Telefon Bir telefon bir kılıf getirirsin 10 tane kılıf var Ha diyorsun bu kılıf benim telefona uyuyor Yani nedir Tam oturuyor Sanki bunun içi yapılmış Uyduk Demek ki Uyumamız ne demektir Şeriat paketini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş Biz de o pakete uyacağız Artık eksik yoktur İyidir uyduk ne olur ya Rabbi Ayetin devamı geliyor Tamamı geliyor Davamı müjdedir. O müjdeyi Allah bize de bütün Müslümanlara da nesip et. Yuhbibkumullah. <gülüyor> Allah sizi sever. Allah sizi sever. Sen Muhammed'e uy Allah seni sever. Allah seni sevdiği yanına alır. Bitti bu iş. Magnates gibi. Tak diye çeker seni. Hem de sırat müstakim üzerinden. Hiç böyle şeytan gelir elinden tutsa da bile alamaz seni. Çünkü Allah... Hedefe çitlenmiş. Bu da bitmedi. Ya ben günahçarım ya Rabbi. Muhammed'e uydum ama hatalar var Uyurum. İnsanoğlu'yum hatam var, eksikliğim var. Namazı kılırken e, namazda kadın aklıma geldi, çocuk aklıma geldi, çarşı aklıma geldi. Eksikliklerim var ya Rabbi. Allah diyor onları aldırma. Ben neyim? Rahimim Yuhfir lekum günü oluk. He? يَغْفِرْ <Yakfir> kum dunubakum, وَاللّٰهُ غَفُورٌ Rahim Unutmayın Allah gafur rahimdir. Kim için? İşte hedefe çitlen için. Yok ben gelip yan gelip yatmışım. He? allah Allahu Teala ibadet etmiyorum. Allah'ın aslazıza gafur rahimdir. O tarafta gafur rahim ne olduğunu görersin. O tarafta sen şedid-i ikabı görersin. Azabı ı şedid olan Rabbi görersin. Gafur rahimi kim görer? İşte bunlar görer. Ben hedefe kitlenmişim, hata diyorum. Evet Allah gafurrahimdir bizim için. Ben hedefte kitlenmemişim, yan gelip yatmışım gafurrahim. Yoktur böyle bir şey. Evet. İyidir, muhabbetin dereceleri nedir? Mertebeleri nedir? Mertebe. Nedir Türkçe'de? Mertebeleri. Birinci mertebe, en yüksek mertebe nedir? Allah sevgisi. Allah'ı seveceksin. Allah'ın isim sıfatlarını seveceksin. Aslında bu ders bir dersten de bitmez belki. Çünkü lezizdir, lezzetlidir bu ders. Allahu Teala'yı seveceksin. allah Teala'yı ben seviyorum. Her insan tanıdığı şeyi sever. Tanımadığın şeyi nasıl seviyor? Sen niye bu kadını sevdin, evlendin bunu idan? Ben demiyorum buna kadına aşık oldun. Çünkü bizim kitabımızda aşık yazmaz. Aşık evlendikten sonra yazar. Evlendikten önce aşık bizde yoktur. Yasaktır. He? Evlendikten önce de aşık yalandır. cinsir sekstir. Yoktur. Ben bir kızı seviyorum. Sadece ona yetiştim. Aa bitti. Aynen bir çöz ateşini savuk suya bastın. Çiz diye söndü. Bitti. Anlatabildim mi? Bu sevgi. Yalandır bu. Asıl aşık, sevgi evlendikten sonra başlar. Herkesin iç yüzü dışarı çıkar o zaman hakikat belli eder. Eyidir bir şeyi insan sevdi. He? Her yere tanıyacaksın. Allahu Teala'yı nasıl tanırsın? Hakkıyla Allahu Teala'yı tanıdın onu seversin. Eyidir Allahu Teala'yı tanımak için isim sıfatlarını bileceksin. Bir de sevdikini taklit edeceksin. Allahu Teala'nın birçok isim sıfatını uyacaksın, taklit edeceksin. Allah gafurdur. Affedicidir, sen de affedici olacaksın. Ha ben Allah-u Teala gibi olamam. allah Teala kemal sıfatı var. La nidde Eşiti, dengi yoktur. Ama sen kulluk affedici olacaksın. Allah-u Teala sever, sen de seveceksin. allah Teala e, mehfiret eder, afsız sever. Ve hakası. Bunu seveceksin. İyidir. O bir derecesinedir Bir daha aşağıdır. Allah-u Teala'nın şeriatini seveceksin. allah Teala'nın şeriatı nedir? Emirleridir. allah Teala'nın şeriatı nedir? Yasaklarıdır. Ben emirlerini seveceğim. Allah demiş sakal kur bunu işi seveceğim. Çünkü Allah emretmiş sakal kurmayı. Onu hiç ben seviyorum. Allah demiş patanı kısa tut onu hiç ben tutuyorum. Allah demiş kadın kapansın onu hiç ben kapanıyorum. Anlatabildim Sonra nehilerini seveceksin. Yok nehilerini Allah demiş içki içmeyin, zine yapmayın. Ben onu sevmiyorum. Ben zine yapmayı severim. Her şey severim. Erkeğin umidi budur. Günde on kadınla erkek zine yapsa tok olmaz, doymaz. Allah böyle yaratmış. Ama bunu sevmem ben. Neyi severim? Bunu yapmamayı severim. Kalbim acıtıyor, istiyor. Ben önünde durmuşum. Bundan hoşnut oluyorum. Sabrediyorum. Bu sabırdan hoşnut oluyorum. Biraz önce dedik ya, işte bu sabırdan hoşnut olmak sevgidir. Allah'ın bütün itaatlerini seviyorum. Bütün yasakların önünde durmaları acısından hoşnut oluyor. Bak at susuz yarın Ramazan'da bu sıcakta susu, susuzluktan hoşnut oluyoruz. Başka zaman yatırın yatırın bir su deriz. Ama biz hoşnut oluyoruz. Onun için Allah Teala diyor ki Resulullah diyor bir kulun içi sev e, oruculuğunda içi sevden iki şeyden çok hoşnut olur. Bir iftar saatinde yemeğe karışık su içeceksin. Allah izin verip rahatlayacaksın. Susuzluğun, açlığın gider. İçi de kıyamet gününde o terazide bakarsın hasenatlar doğ gibi o zaman da sevinir. Oruçluklukla ki sefer sevinir. Evet. Ben allah Teala'nın bütün düşmanlarını, çafirleri, zindikleri, asileri sevmem. Bundan da hoşnut olurum. Sonra allah Teala'nın sevdiği kulları severim. Bu da bir derecesidir. En, bak, mertebe mertebe. En yüksekten geliyoruz. Peygamberleri en başta severim. Ondan sonra salihler, evliyaullahlar he? abidler, muttekiler ne kadar din var bir insanda o kadar onu severim. Zirvettendir de alimler diyorlar ki en sevginin zirveti insan sevdiğiyle buluşması lazım. Bak bir kadını sevdin, beğendin, gittin, istedin en umudun onunla evleneceksin bir yuva kuracaksın. Biz İslami tarafına bakıyoruz. O bir tarafı anlatsak, çok kötü anlatırız. He? Bunu Allah emretmiş. Hayat böyle devam edecek. İnsan sevdiğinle buluşmak ister. Hatta arkadaşın olsa, bak bir arkadaştan çok seviyorsun, hoşnut oluyorsun ondan, uyum sağlıyorsunuz, her zaman istersin günüm dört saat beraber olacaksın. E biz en çok kimi seviyoruz? Allah-u Teala. O zaman allah Teala ile beraber olan gün için o günü seviyoruz. Onun için ölümden korkma Ölümden mümin korkmaz. Ölüm onun kavuştuğu cündür. Onun için Bilal Habeşi radıyallahu anhü ölerken dedi Arhan'ımı dedi ona e, işte sen şey yapacaksın gideceksin filan hastalandı filan dedi Geden elkal ahibbe Muhammedun ve sohbe Yarın dedi ben ölsem onu onun için ben yaşıyordum zaten. Yarın sevdiklerimle kavuşacağım. Muhammed'ten ve ashabinden. anlatabildim. Onun için en sevdiğimiz şeyin olması lazım. Ve en yüksek mertebesi sevdiğimizden kavuşacağız. Biz Allahu Teala'yı severiz. allah Teala'yla Teala sevüşmekten, sev kavuşma kavuşmakla eee ashabinden, eee kavuşacağız. Eyidir. Muhabbetin alametleri nelerdir? sevcinin alametleri alametleri nedir? yani ben nasıl nereden sevirsin beni nasıl belli olur ne belli eder insanla mecnun leyleyi sevürken ne belli ediyordu onu satını yoluyor yakasını yırtıyor he? deli divane gibi dolaşıyor evet her çeşitli mecnun leyleyi sevmiş bu neydir bunun belirtileri mi? alametleri mi? he? belirtileri mi? Alametleri. Bu alametleridir. İyidir sevci kalptedir dedik. Sevci kalptedir. Kimse kimseyi kalbini göremez. Ama sevci dedik kalpte olduğunda ellere, gözlere, dillere emir verir. Ben sevdiğim şeye dokunmam lazım. Devdiğim şeye bakmam lazım. Sevdiğim şeye dilim onu için öter. İşte alametleri de nedir? Azalarda çıkar. Sen allah Teala'yı seviyorsa azalarında bellidir. Onun için bir tane sakalsız, makalsız gelmiş karşımıza, ben diyor allah Teala'yı çok seviyorum. Biz deriz, onu Allah bilir, seninle Allah'ın arasındasın. biz allah Teala demiş, sevici he, sevenin kılıfında belli olur ahlakında belli olur, giyiminde böyle olur, kuşamında, konuşmasında, bütün hale hareketlerinde ne olur? Allah sevgisi yansıması lazım. Yoksa nasıl sevgi ispat edeceksin? Bu da Maide suresi 54. ayet. Ayette Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu." Ey iman edenler. Demedi "Ey Müslümanlar." Ey iman edenler! Hakiki müminlere hitaptır. Ya <gülüyor> böyle Hayır, hakiki mümin. Ey iman edenler! Biz mümin isek lebeyk ya Rabbi. Kulağımızı dört açacağız. Hitap bizedir Eğer mümin değilsen tamam. Sen orada Kur'an sen o elinden bakıyorsun, meşgul oluyorsun. Ey iman edenler! Lebeyk ya Rabbi! Ne diyor? Men yurid minkum. ''Men yerted minkum an dinihi fesaufe ye'tillahu biqavmin hum, ve yuhibbunehu'' Diyor ki, ey iman edenler kim dininizde irtidat etse dönse sakın yani aklınızdan geçer şeytana uyarsınız dininizden dönersiniz eğer dininizden dönseniz mürtedde olsanız demek ki iman eden de mürtedde olabilir onun için ehli sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki amelle sonucuyla belli olur. Adam var diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin var, musulman var öyle amel işler ki dersin bu %100 cennetliktir. Ölmeden önce bir karış kalıp cennete girsin Allah onu şaşırır. Cehennemlik bir amel işler onun da üzerine ölür. Bir de tersi var. Sakın allah Teala bizi sakındırıyor. Ondan sonra dikkatimizi çekiyor. Diyor ki sizi götürür başka bir kavim getirir allah Teala. Teala ve وَيُحِبُّونَهُ Allah'ı seveler ve Allah doları sever. Allah'ı seveler ve Allah doları sever. Biz Allah'ı nasıl severiz? Resulullah'a uyarız, Allah'ı severiz. Allah bizi ne zaman sever? Resuluna uysak sever. Demek ki iş nerededir? Resulullah'ın sünnetinde bitiyor. Ona uyan ezilletun ezilletin alel mu'minina izzetun izzetin alel kafirin. Müminlere zelilletli, umuzları düşük İzzetun alel kafirin. Kafirlere umuzları dik aslan kesildiler. çafirin karşısında يُجَهِدُونَ fi سَب۪يلِ Allah yolunda cihad ediyorlar. Cihad nedir? Dedik kat çeşit var. Nefis cihadı, dilden cihad, elden cihad, parayla cihad, zirveti de kanınla cihattır لَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَا اِم۪ينَ Kimseden de korkmazlar, kimseyi de hesaba katmazlar. Madem Allah'ın emri var, babam kimdir ya, bana desin sakal koyma. Allah'ın emri, Babamın haddi yoktur Allah'ın emrinden beni. Babam Allah'ın emrinden beni yasak koysa babamı dinlemem. Ama saygımı da bozmam. Hatta babam kafir olsa diyor. Ayette geçti diyor. Müşrik olsa dinlemem onu. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ Bu da Allah'ın bir fazlıdır. يُؤْتِهِ men يَشَاء İstediğine verir. Vallahu وَاسِعٌ عَلِيمٌ İyidir. Burada burada Neyi anlatıyor bize allah Teala? Hakiki Allah'ı seveler. Alametlerini anlatıyor. Alameti nedir? Sünnete uymaktır. İşte bak anlattı. Allah'ı seveler, Allah onları sever, cihad ederler, Müminler, müminlere karşı imşaktır, çafirlere karşı şiddetlidir. İyi de arkadaşlar, bu ameldir, anladık. Biz de sünneti uyguladık. İyi de ameli ne zedeler? Ameli zeddeleyen şeyler nedir? Zayıf kılar ameli zeddeler, zedeler bozar. Şekli şemailini bozar ama yok etmez. Ha? hasta eder özi. Ne? Çok basit. Günahlar, mahsiyetler. Günah işledin. Amel şeyin sevgin ne olur? Bozulur. Pardon, sevgiyi bozan şeyler. Bozan değil. Zedeliyen şeyler. Sevdiği zedeliyen şeyler nedir? Nedir arkadaşlar? Masiyetler, günahlar. Cünah işledin, zedelenir. günah işledin, kalbine bir damla siyah düşer. Kalbim beyazdır, Bir damla siyah. Bunu istiğfar, ile jilelemedin, temizlemedin, zımpara vurmadın ona, o ok kalır. Çinci damla üzerine yener, çök 3 Üçüncü damla bir gün olur, sarar, Allah korusun, dinden de çıkartınız. Ayette geçtiği gibi. Bihi Cünaha sardı kalbini artık işlemiyor. Onun için bir günah ettik hemen zımparlığa yedik. zımpara olmaz. Ama kolaydır. Allah, Tevbe ya Rabbi. Affede ben. bilmedim, Bir daha yapmam. Ama ciddi olacaksın. Bunu yaptın onun için Allah'tan üst çeviren yüz çeviren Allahu Teala'dan ne olur? Hayatı ne olur? Zindana döner. Allah korusun. İnsan ne kadar günah işlese o kadar altı halinden uzağa olur. Hatta ne olur? Ziruvete yetiştir. Onun için Taha surasında وَمَنْ arada عَنْ Kim benim zikrimden, şeriatimden, emrimden yüz çevirse, arad budur. Yani ardını gösterdi, yanını gösterdi yani. Yani o halebe, o şama. O Mersin'e bu tersine gidiyor. Fe inne lehu me'işe vanka. Onun hayatı sıkıcı bir hayat. Bakmayın şatoda oturmuş. Rose Rice arabası var. He? Çocukları Amerika'da okuyor. Yani bilmem helikopteri var. Bunun hayatı sıkıcıdır. Gidin onun iç yüzüne bakın. He? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا Kıyamet gününde de çor, çor olarak haşrolür. Ya Rabbi beni niye çor, ben sağ idim, sen dünyada bizim şeyimizi görmedin, bir günde çor olarak gideceksin. Bu da, mehabbeti, sevgiyi zedeleyen, Eğilir, sevgiyi bozan şeyler nedir? Allah sevgisini yok eden şeyler nedir? Zıddı nedir yani? Bozan zıddır. O da nedir? Dersin öncesinde demiştik. Nedir arkadaşlar? Şirk koşacaksın. O sevgide şirk koşacaksın. Leyla'nın sevgisini Allah'ın sevgisine denk tutacaksın. Yani Mahmud'un sevgisini Rabbil Alemin'e denk tutacaksın. Yani Ahmet'in sevgisini yani çocuğun sevgisini yani Mal'ın sevgisini Allah'ın sevgisine denk de değil biraz koştun şirk olur. Onun için bunların sevgisi oların sevgisi altındadır. Hatta peygamberin sevgisini Muhammed el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah sevgisine denk tutsan Allah kursun dinden çıkarsın. Onun için alimlerimiz diyorlar ki camilerde camilerde ne yazıyoruz Allah Yazıyorlar. Yanında da Muhammed. Denk. Ya Allah'tan korkmak lazım. Biri yaratan, biri kul. Onun yanında da Hasan, Hüseyin, Abu Bakır, Ümer dolaşıyor camibele. Hepsi sanki bir gruptur. Ne uzu billah. Evet. Bunlar Allah'ın adamlarıdır. Allah'ın has adamlarıdır. Ama o allah Teala yaratandır. En azından Allah-u Teala'yı koskoz yazın, onları da yanında küçük yazın. En azından bu. Ki yazmak caiz değil camide. Camide hiçbir şey caiz değil arkadaşlar. Cami dümdüz olacak. Allah'ın yeridir. Allah kelimesini de yazmaya gerek çoktu. Fotoğraf, Mekke'ye koymaya gerek yoktur. bu hepsi insanı meşgul eder. Cami saf, net. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem orada Allah kelimesini yazdırabilirdir. Bir sambol koyardı. Kabe'nin maketini koyardı. Yapmadı bunlar. Ha, tabii değil mi? Onun için Allahu u Teala'ya denk hiçbir şey olmaz. Allah Teala bu evrende Allah Teala hariç bütün şeyler nedir? Evrenin yaratılandır, kuldur, çöledir onu. Onun için denk tutulmaz Allah hakiki sevgisi. Çünkü Allah sevgisi imanın aslıdır. Asıl da ortak kabul etmezdir. Bakara suresi 65. ayette diyorum. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادَ Bazı insanlar diyorlar Allah'tan başka nediler Allah'a denk sevgiler koyar يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Allah cibi seveler onu Bak Allah cibi seveler onu Allahu u Teala'nın sevgisiyle onun sevgisini denk tutarlar Yani Allahu Teala ya verilen sevci biraz da ona verilir Verilmez Allah'ın sevgisi sayılır, yaratan sevgisi sayılır. Ne diyor başbakan? Meşhur bir sözü var. Yaratanlan? Yaradılanı sev, yaratan he, yaratana, e, bu kimin sözüdür aslında? Yaradılanı Nasıl? Günüşemrenin. Günüşemrenin. Günü Yaratanı? Yaradılanı sev, yaradanları Kimidir o ötüyorma bana? Ha maşallah. Şimdi e, bu sevgi Aslında ne olacaktır? Allah rızası için olacaktır. Yani biz Resulullah'ı Ashab-ı Kiram'ı, Dörd imamı, Şeyh Abdülkadir Geylani, Mahmud Efendi, Ahmet Efendi, kimi ki seviyoruz? Allah'ın sevgili kulları olduğu için seviyoruz. Ama denk tutabiliriz, kifre ederiz. Oh, babamızı nasıl denk tutamayız allah Teala? Teala'ya? Hazreti da denk tutamayız. Ama babamızın sevgisiyle resulanın sevgisini de tutamayız. Her şeyin yeri yeri var. O yaratandır. Bir ara bambaşkadır. Evet bu da işte ayette geçtiği gibi. Sonra ayetin devamı ne diyor? Velazine ama iman ederler eşeddü hubben lillah. İman edenler Allah'ı sevmekte daha şedid, daha ihlaslıydılar yani. Sadece tevhid yerine getirilmiş. Tevbe Surası 24. ayette diyor ki, ''Kul inkâne âbâ'akum'' ''Diye ey Muhammed eğer sizin babalarınız ve ebnâ'akum'' ''Oğullarınız'' ''Ve ikhvan'akum'' ''Kardeşleriniz'' ''Ve ezvâcıkum'' ''Eşleriniz'' ''Ve aşiret'ukum'' ''Aşiretiniz'' ''Kabileniz'' e, ''Hemşerliniz'' ''Ve emvâ'lün iktaraftumuha'' ''Mallarınız'' ''Ve ticareten tekşevne kesâdehâ'' ticaretinizin üzerinizde çok korkuyorsanız, onları seviyorsanız. Ve mesakinun tardavna. Yaptıklarınız, şatolar, evlerinizi seviyorsanız. Bu bunlar hepsi ahabbe ileykum minallahi ve resulih ve cihadin fi sabilih. Bunlar hepsi baban, malın, kardeşin, oğlun, çocuğun, çoluğun, hanımın, eşin. Bunlar hepsi Allah'tan, ve resulundan ve bunların yolunda gitmekten daha fazla seviyorsanız ne olacak? Ha? Hayatın devamı geliyor. Çok tehlikeli bir devam geliyor. Ne diyor? Feterabbasû. Bekleyin. Neyi bekleyin? Allah-u Teala'ya savaş açıyorsunuz anlamına. Bekleyin. Son ucunu bekleyin. Hatta Allahu bi emrihi. Allah'ın emrini bekleyin. Wallahu la yehdi kavmel fasıkin. Fasıklar Allah Teala hidayet vermez. Fusuk nedir? Yoldan çıkandır. Sırat müstakimden çıkmıştır. Allah Teala savaş atmışsın sen. Allah'ı ve sevmek de yetmiyor. Ne yeter? Ne diyor? Allah yolunda da cihad edeceksin. Cihad dedikçe çeşit çeşit. Yen yani kılınçtan, yen davetlen, yen elinle, yen kalemle, yen malıyla. Cihad devam edecek İyidir, en son olarak Allah sevgisinin semerli meyveleri değil mi? Nedir? Allah Teala'nın biz sevdik Allah Teala'nın meyveleri nedir? Bir kul diyor Allah Teala'yı sevdi en meyvesi Allah Teala ayette ne dedi? Allah'tan uzak olan yüz çeviren hayatı sıkıntılıdır. Bir kul Allahu Teala'yı sevdi, Allahu Teala'nın kalbinde o kulun kalbinde Allah Teala'nın nuru olur. Bir kulun kalbinde nür oldu, bu dünyası o dünyası dört dörtlük gider. Dört dörtlük bu dünyada nasıl gider? O dünyada anladık, dört dörtlük cennettir. Cennettir, mahşer azabı yoktur, sırat korkusu yoktur. He? güneş yaklaşır, onun korkusu yoktur havuz başındasın, millet orada sıkıntı çekiyor, sen Resulullah'ın elinden bardaklarda sular içiyorsun, kevser suyundan bunu anladık ondan sonra cennete gidiyorsun melekler seni karşılıyor, buyurun bunu anladık, dünyada nasıl? Allah 24 saat camide ibadet ödüyor, Hala, haram yemiyor ama rezildir, yevçöresini ödeyemiyor asıl saadet bu mu? O ayı kirasını ödeyemiyor. Ama cid bak o yastığa koyar çambaşın evinde. Çocuğu ona nasıl saygı gösteriyor, nasıl sevgi var aralarında onu parayla alamazsın. Onu Türkiye'nin en zenginleri açık çek çekleriyle alamazlar. Anlatabildim. İşte onun için en lezzet kimi yaşar? Allah sevgisinin en büyük lezzeti bu dünyada o dünyada mutluluktur. O da Ra'at suresi 28. ayet. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman edenler Olar var ya iman edenler. اَلَّذ۪ينَ iman edenler ha? Ne olmuş ya Rabbi? وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبِهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ İman edenler kalpleri Allah zikriyle itmi'nan eder. Demek ki adama ayet okuyorsun. Yani en, en, en ılımlısı en azından tamam tamam diyor sana sanki duymadı. Bir kısmı ya süs ya bıktık bundan diyor sana. Anlatabiliyor Ama iman eden hakikati ayeti durdu kalbi itmi inan eder. koşur dünya için Allah Teala diyor bu dünya araçtır. Hedef değil. Haa kalbim itmi inan etti. Mevcuttan kanaat oldu bende. En mutluluk budur. تَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Allah'ın zikriyle kalbe ritmi Onun için biz ibadet ettikçe lezzet alıyoruz. Ama başkaları lezzet almıyor. Vallahi iman etmeyeni camiye götür. Yani başbakanlarımız oradan bir dene camiye giriyor. Ne yapsın? Adam uymuş tabura. Sanki... Teteğin üzerindedir. Ataşın içindedir. Öyledir. Bak ben yalan dersen gidin bir delasını bulun böyle. Bak aynen dediğim gibi anlatır size. Sanki camiye girerken zindana giriyor. Hakikatte mümin bile zindana atı onu onun için cennettir. Onun için bin Teymiye'ne atadılar mahpushaneye. Dedi düşmanım benim ne istiyor? Beni mahpusaneye atsa o benim halvetimdir. Rabbimden halvetet halde. Benim cennetim gözkümdedir. Ayetler ezberlemişim, hadisleri ezberlemişim. Bunları zikrederim. Nedir bu? Hakiki mumin böyle olur. Allah'ın zikriyle ne olur? İşte hakiki mumin arkadaşlar. Hakiki mumin Allah'ı hakiki sever. Resulullah'a birebir uyar. Ona uyduktan sonra Kavulleri, fiilleri, amelleri hepsini olur salih olur. Bu dünya ve o dünyanın saadetinin mutluluğunu yaşar. Bu da son olarak Nehil suresi 79. ayette men amila salihan mindekarin au enta. Bir mumin, kadın erkek salih amel işledi. Salih amel işleri felne felne nahyennehu hayaten tayyibe. Bir mumin, kadın erçek, salih amel işledi, onu diyor tayip tayip nedir? Çok güzel bir hayat. Çok güzel bir hayat, güzel bir hayat yaşatırız onu. Şimdi biz Allah'ın sözüne inanalım, yoksa gözümüzden gördüğümüz insan diyorsun, işte çok mumindir ama her zaman açsuzdur E kim diyor o çok mümindir Dört dörtlük mumindir. Belki Mümin gibi görünür mümin değil. Yen de bid'at ehlidir. Biz hakiki müminden bahsediyoruz. Hakiki mümin mahpus haneyat Hazreti Yusuf kaç sene kaldı mahpus hanede? Mahpusana onun için davat yeridir. İşte bu Allah'ın sözüdür. Hakiki mumin isen, salih amel işlemişsen, hakiki mümin ise Allah sevgisi için salih amel ne için işliyorsun? Salih amel nolsun Allah sevgili olursa Nedir? hayatın tayibidir. En güzel hayattır. Vel nezeynahu. Ha vel nezeynahu vel nezeynahu ecrahum bi ahsani ma kanu yaamelu. Bu dünyada o bir dünyada da amellerini mükafatlarını en güzel şekilde verir. Yunus suresi 64. ayette Müminler için ne var allah Teala diyor? Lehum buşra. Buşra nedir? Müjde. Olar için müjde var. Nerede müjde var? Fi hayatı dünya. Dünya hayatında onlar için müjde var. Ve fil ahireti. Ahirette de müjde var. Dünya hayatında nedir? Mutlu bir hayat yaşıyor. Ahirette nedir? Cennettir. La li tebdileli Allah. Allah'ın sözü değişilmez. Bu kanun budur. Hazret Adam'dan bugüne kadar budur. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Bu da en büyüç fazlul azim en büyük kazançtır. Dünyada ve ahirette. Bundan büyük kazanç yoktur. Ha adamın trilyonu var, cökdeleni var, bu büyük kazanç değil. Büyüç kazanç, salih amel bu dünyada işleyeceksin. Bu salih amelden de bu dünyayı, o dünyayı kazanırsın. Allah hepimizi hakiki ha yaşamayı bize nasip etsin ve bütün müminlere. İnşallah önümüzdeki derste e, diğer çişeyi anlatmaya çalışacağız. Allah ömür vermişse. Velhamdülillahi Rabbil alemin.